sizin Okulu sunar. Günaydın. Bir, bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Ee, sen ilkokuldayken matematikle aran nasıldı? İlkokuldayken mi? Sadece <gülüyor> ilkokuldayken mi? <gülüyor> hani ilk tanıştığında <gülüyor> diyelim. Yani bakkaldan para üstünü doğru alabiliyorum. Bunu hani söyleyeyim hemen. Yani ilkokuldan beridir. Doğru alabiliyorum. Hı, toplama çıkarma yapabiliyorsun Toplama yani. çıkarma yapabiliyorum. Ee, bölmeyi mesela şöyle sayabileceğim. Mesela 10 cevizim varsa 2'ye bölebiliyorum. Rahatım. Yani o konuda bir problem yaşamıyorum. Aslında 100'ü de bölebilirim de uzun sürüyor. Çünkü sayarak yapıyorum ben tek tek. Ee, böyle yani benim matematikle ilişkim bu düzeydedir. Peki bugün matematikle başlıyoruz. Aslında okulların kapanmasına çok az kala bir... Ee, ders temalı kitapla <gülüyor> e, burada bulunuyor olmamız da biraz garip oldu ama, ama yani hani ders, yaz, yaz için ha, de yani, düşünülebilecek kitaplar. Bence yaz için gayet düşünülmesi gereken kitaplar. İyi bir hazırlık yani öbür seneye diye düşünüyorum. Ee, kitapların adını hemen söyleyelim. Kral Matematik Masalları adlı bir dizi top yayıncılıktan çıktı. Ee, on... E, öykülük 10 e, adet öykü kitabı var e, setin içinde bir tane Türkçe değerlendirme testleri kitapçığı var e, bir tane etkinlik defteri var bir de şarkılardan oluşuyor şarkıları var bu kitabın onun cd'si var ayrıca o kaç, o masallar o, bu şey masalların e, sesli dosyaları ha, evet, da var evet, e, orada, da. E, buradaki masallar dinlenebiliyor da e, bu öyküleri yazanlar Nursel Çetin ve Eşref karada. Resimleyen de e, Anıl Tortop. Anıl Tortop zaten pek yakından takip ettiğimiz bir çizer. E, kitapların işte adı kral matematik masalları. Yani biraz böyle mahalle çağrışımı yok mu ya? Çok kral matematik gibi bir durum var yani böyle. Bütün e, masallarda bir kral söz konusu. E, ama yok bir tanesinde kraliçenin Krenç incileri var. var mesela. Bir tanesinde kraliçe varmış, evet. var. evet. Prenses var. Hayır var da hani bir kral böyle bir durum var. Hani hep böyle krallı bir durum var yani masallarda. Yani, masallarda hep olur ya kral bir ülkenin birinde bir kral yaşarmış diye başlar ha, evet, insanlar. Yani, Burada da hep öyle bir ülke oluyor ve e, o ülkede bir durum yaşanıyor her seferinde değil mi? Evet o durumda zaten işte ilgimiz o cilt mi denir o fasikül mü denir ne denir, o e, öykünün ilgili olduğu matematik konusuna temas ediyor. Nedir mesela işte toplama var e, ondan sonra çıkarma var. Uzunlukları ölçme var, tartma var, örüntü ve süslemeler var. Mesela bu e, benim için de faydalı bir çalışma olabilir. Tablo ve grafikler var. İşte çarpma, bölme ki bu ikisi benim favori e, kitaplarım çarpma ve bölme olduğu için. Geometrik cisimler, zamanı ölçme var ve o kadar. Evet, evet zaten 10 tane saydık. Bu konuları içeren öyküler bunlar, masallar daha doğrusu. E, oku, yani okuduğum masalları nasıl buldum? komik yani eğlenceli. Evet komik eğlenceli bir, bir yandan böyle şey havası var. İşte matematikten bahsediyor bölmeye odaklanmış toplamaya odaklanmış belki ama bir yandan da böyle o hani klasik böyle sanki ninem anlatırmış evet, gibi evet. filan bir havası yani, da var. Tam, masal o... yani hiç matematiği bir kenara bırak. Gerçekten hani evet. akşam alıp okuyabileceğin masal kitapları bunlar. Kaldı ki e, matematik... E... Önceliği matematik olarak tasarlanmış bu kitaplar aslında çocuklara matematiği sevdirmek üzere ama e, matematik işin içinde o kadar böyle e, nasıl diyeyim atla Çok iyi yedirilmiş atla yer yani. aldığı evet. için hani böyle ders gibi gözüne sokarcasına evet, bir evet. matematik söz konusu değil. Öyle burada. bir şey değilim. Her öyküde işte o öykünün kahramanlarının gündelik yaşamından bir şeyler oluyor ya da işte o gündelik yaşamlarında bir olay veriyor ve o olay bir şekilde belli bir matematik hesap yöntemiyle çözülüyor ama onu biz oturup orada ders gibi görmüyoruz kahramanımız o yöntemi kullanarak çözümler ürettiği için zaten öykünün akıcılığı içinde çok güzel gidiyor öykülerde bir benim baktığım ya bir mesela şeye takıldım hemen ya öyle bir durum var bir yandan onu söylemeden edemeyeceğim neredeydi şu şekercik adlı ördek yavrusunun olduğu ha şurada kralın çiftliği e, ...zamanı ölçmeyle ilgili bir şey... ...bir e, öykü bu... E, ...bir tane işte anne... E, ...şey var söyleyeyim... ...kuluçkaya yatmış ördek var... ...yumurtalardan bir tanesi erken çatlıyor... ...üç gün... E, ...o sırada işte oradan geçen e, prens var... ...işte şekercik koyuyor bu... ...yumurtadan çıkan... E, ...civcivin adını... ...fakat civciv de yumurtadan çıkar çıkmaz... ...karşısında böyle hani o var... ...pintin diye böyle pırıltılar gelir birden <gülüyor> böyle... ...görüntün öyle bir prens görüyor... Fakat burada ifadeye takıldım ben aslında. İşte adını şekercik koyuyor prens. Şekercik tüylerini okşayan bu yakışıklıyı görür görmez... ...aman tanrım bu bir prens olmalı demiş. Ya daha yumurtadan çıktın. Yani bir dakika daha yani yumurtadan <gülüyor> <Masallı> çıktın. Masal ya. <gülüyor> yani bu mesela şey açısından da ilginç. Yani hani işte güzellik algımızla... ...o güzellik algımızı nereye koyduğumuzla ilgili de bir durum. Hı hı. Klasik masallarda da çok hı hı. rastladığımız bir durum. O yüzden hani söylemeden edemedim. Öykülerde bir sürü e, eğlenceli, keyifli yan var. E, mesela bu şeye çok güldüm ben. Saraydaki karıncalar adlı öykü. İşte geometrik cisimleri konu alıyor bu öykü. E, işte bir kral var. Sekiz tane çocuğu var zavallı kralın. E, ve o gürültüden yani adam ne yapacağını şaşırmıştı çünkü çocuk bu yani oradan oraya diye koşuyorlar buradan buraya diye, diye koşuyorlar sürekli içinde <gülüyor> yani sarayın içinde bir gürültü var. Adam da bütün oyun oynamayı falan yasaklamış çocuklara ama çocuk bu durur mu yani işte ellerine ne geçerse onunla oynamaya başlamışlar. Önce eşyalarla oynamaya başlamışlar falan. O gürültüye dayanamamış eşyalarla oynamayı yasaklamış falan. En sonunda ama çocuklar şunu fark etmişler. Mutfak'a girdikleri zaman canlarının istediğin istedikleri kadar alabiliyorlar. İyi o zaman demişler onlar da başlamışlar yiyeceklerle oynamaya yiyecekleri oyuncak yapmışlar. E tabi her tarafa kırıntılar saçılmaya başlamış. Kırıntı olunca ne olur karıncalar gelir. Karıncalar gelince ne olmuş her taraf ama karıncalar Hı. basmış böyle bir sürü uğraşmışlar ne yapacaklarını bilememişler. Kral da demiş ki işte kim bulursa benim işte bu şey karıncaları ortadan kaldırmanın yöntemini ona ödül vereceğim. İşte bir sürü insan bir şeyler getirmiş herkes böyle süslü püslü kutular vesaireler getirmiş. Vesaire diye bir öykü. İşte en sonunda e, onlara bir çözüm buluyor. Bu arada geometrik şekillerden sürekli bahsediyoruz filan. Geometrik Şu... şekillere nereden bağlıyor öykü? E, mesela bir tane e, marangoz var. Dikdörtgen prizma bir kutu yapıp geliyor. E, üstü de altın kaplama filan. Diyor ki krala e, karıncaları bunun içine kitle. Ondan sonra anahtarı da Bak bir daha çıkıyorlar mı diye. Tabii, <gülüyor> onlar mı? anahtar deliğinden <gülüyor> çıkıyor. Yani. Karıncaları tek tek topluyor onun için atıyorlar. <gülüyor> ya biz bunun daha komiğini bilmiyor muyuz peki? Nedir? Ya bir yakınımızın evini karıncalar basmıştı. <gülüyor> Bize danıştı. Dedi ki ne yapabiliriz acaba? Ne yapabilirim diye. Biz de dedik ki yani bilmediğimiz için, bu konuda bir fikrimiz olmadığı için dedik ki rakıyla silersen bütün karıncalar gider. <gülüyor> Bunu deneyeceğini hiç düşünmemiştim. Evet. Deneyip bir de koklayıp sarhoş olmuştuk. <gülüyor> Neyse bu böyle bir anımızdı geçiyorum. Burada benim <gülüyor> selam ediyoruz bu arada. <gülüyor> Şimdi ilgimi çeken bir şey oldu. Şimdi top yayıncılık İzmirli bir yayın evi. Burada metnin içinde işte çocuklar yiyeceklerle oynar diyor ki zeytinlerle meşe oynuyorlarmış. Bildiğim kadarıyla zeytinlerle meşe oynamaktan kastettiği çocukların misket oynamasından bahsediyor. Miskete meşe diyor İzmirliler bildiğim kadarıyla. Fakat ilginçtir aynı cümlenin içinde simitleri çember yapıp yuvarlıyorlar diyor. Simite gevrek denmemiş. İşte buna çok takıldım ben mesela. Bir dolap kitap kül yutmaz tortoplar. <gülüyor> Dolayısıyla simitlere gevreklenmemesi ilgimi çektim. Şimdi kitaplara biraz daha ee, bakalım. Ee, kitapların konuları, yani özellikle benim favorim ikinci kitap çıkarma ile ilgili olan Kralın Patlıcanları. <gülüyor> evet ya, o da çok güzel. Ee, kapağı anlatmak istemek. Bir kere kapaklar zaten çok şirin. İddaci kralda küçük parmağını kaldırarak böyle iddiaya tutuşalım <gülüyor> evet, evet. diyen bir kral var böyle ağzı kulaklarına varıyor. Ee, Kralın Patlıcanlarında da e, mor saçlı bir kralımız var. Elinde de bir patlıcan tutuyor ona sarılmış. Kralın tek derdi e, patlıcan yetiştirmek. Bir tane evet. bostanı var. Orada patlıcanlarını sayıyor her gün falan. E, ve işte e, çocuklarıyla akşam yiyor. En küçük oğlu da hiç patlıcan sevmiyor ama işte o yüzden aile birbirine giriyor. Bu arada keçiler... Baş yani yiyecek aramaya çıkmış bir keçi sürüsü patlıcan bostanını keşfediyor. Patlıcanlar tek tek eksilmeye başlıyor işte. E, kral her gün gelip işte şu kadar patlıcanım vardı. Bu kadar eksilmiş, bu kadar kalmış diye. <gülüyor> keçiler de sayıyor ama o de değil mi? Ha, evet, keçiler de sayıyor. Hatta e, keçilerin başında işte sürünün başında olan daha yaşlıca bir keçi var. E, Aksakan ee, keçi sayısı kadar patlıcan yedirtiyor herkese. Bir tane fazladan patlıcan kalıyor. Hayır, onu yemeyeceksiniz. Herkes bir tane yiyecek. Evet, <gülüyor> eşitlikçi bir keçi sürüsü. Bu arada konusu çıkarma. E, evet. Ee, iddiacı kral vardı. İddiaci kral işte dediğim, dediğim. Küçük parmağını kaldırarak <gülüyor> iddia tutuşma. Bu kralın bütün derdi e, varsa yoksa iddiaya tutuşmak. Her konuda iddiaya girebiliyor. Artık e, ve bu arada ülkede e, herhangi bir ölçme, e, uzunluk ölçüsü, ölçme sistemi diye bir şey yok. Bir kavram yok. Herkes kafasına göre e, işte kendi karışıyla, ayağıyla ölçüyü yapıyor. Bu kralın e, inadı yüzünden. E, ve halk artık o kadar beziyor ki e, ülkede Terzin'in kızı var bir tane. E, o da çıkıyor kralın karşısına. Sizinle iddiaya gireceğim kralım diyor. E, tabi krala böyle bir şey demek e, ne olabilir tabii ki kral iddiaya giriyor ve kazanması lazım e, kızla başlıyorlar iddalaşmaya işte e, bu buradan şu dağın tepesine kadar ne kadar kaç adım e, tutar iddiasına giriyorlar kız akıl oyunu yaparak kralı yeniyor e, sonra başka işte e, adımla başka bir ölçüyü bir dalın Tutturmaya boyunu çalışıyorlar. ölçmeye ha. çalışıyorlar. Kız yine kralı kandırarak yeniyor. İşte karış... Aslında kandırmıyor. Akıl oyunu yapıyor. Evet akıl oyunu. <gülüyor> Sonunda kral ikna oluyor ve kralı zamanında başka bir komşu ülke kralı altından bir metre armağan etmiş. Kral onu saklıyor. Kimseye vermiyordu. İddiayı kazandığı için kız bu metreyi kazanıyor ve halka metreyi ve uzunlukları ölçme becerisini veriyor. Nasıl diyeyim? Öyle bir şey. Peki evet. bu bu öykünün sonunda bir düğün sahnesi var ama kim kimle evleniyor ben tam anlayamadım. Sen anlayabildin ha, mi? Evet. Kral Terzi'nin kızıyla evleniyor. Öyle oluyor değil mi? Yani evet. hani, tam, öyle tam anlayamadım ama. Tam öyle... söylemiyor. Çünkü e, günü geldiğinde sarayda büyük bir düğün e, yapıldı diyor. İşte e, Terzi'nin kızı Yaman Kız adı. Yaman Kız krala bir elbise dikiyor ölçüp biçerek. E, tam kralın ölçülerinde. E, kral işte üstüne oturan bu giysiyi de çok seviyor. En sonunda bakıp e, Yaman kızın gelinliğine işte uzunluğu e, uzunluğuyla ilgili iddiaya girerek <gülüyor> bitiriyor. Yani şey ikisi de işte gelin damat olmuş Herhalde, ama. Herhalde evet onlardır yani. E, ondan sonra. Benzer bir tema da bu şey var ölçüsüz kral diye hmm. bir tane var. Onda da tartma konu. Yine bir, onunla çok benzer bir olay örgüsü vesaire var. Yani bu şeyi işte e, ölçüsüz kral hiçbir şeyi tartmıyor, etmiyor. Sadece eğleneceği buluşlarla ilgileniyor. Ama işte Bay Litre var. O da e, ölçme iyi e, icat ediyor filan. E, işte metreydi yani şeydi söyle adını kiloydu kilo tartıydı litre. litreydi filan diye. Ama hani kralı eğlendiremediği için hapse atlıyor. Kral sonra bir canı sıkıldığı için bir yarışma düzenliyor vesaire. İşte benzer bir mantıkta evet. akıl oyunlarıyla e, Bay Litre'nin oğlu kralı yeniyor. En sonunda tabii o da prensesle evleniyor doğal olarak. Yani masallarda hep böyle olduğu gibi burada da öyle oluyor. E, güzel pastalar filan yapıyorlar. E, kitapların şimdi bu şeylerin üzerine yani bu öykülerin e, üzerine... Bir, i̇ki tane de kitap. İki tane e, etkinlik kitabı var. Bir tanesi Türkçe değerlendirme e, kitabı. E, biz tabi bunca kitabın içine şu anda Türkçe değerlendirmeyi bulamıyoruz. İşte ha, buldum. Türkçe değerlendirme testleri e, diye e, bir kitap var. İşte bu her öyküden e, belli miktarda soru var her Hı, öyküye okuduğunu dair. Anlama... Okuduğunu anlama. vesaire. Evet şıklı e, şeyler söyleyin e, bunlar. E, ondan sonra bu, bunu işte... Öyküleri okuduktan sonra çocukla artık nasıl yapıyorsa yapıyor. Bir de etkinlik defteri diye bir daha kalınca hatta şeydeki setteki en kalın şey bu. Ama bütün şey masalları bu. içeriyor Tüm, değil evet, mi? Evet yani bölüm bölüm her bölümde bir işte ilgili olduğu konuya Hı -hı. dair etkinlikler var ve işte matematik işlemleri basit matematik işlemleri yapılıyor bunlarda ve bayağı renkli gayet evet. eğlenceli. Resimler Şimdi, zaten... Ha. Ee, çok yani çok Anul eğlenceli tortop, Anıl evet. Tortop'un resimlerine bayılıyorum ben. Yani mavi eflatun e, vesaire krallar söz konusu yani her yerde. E, şimdi benim en çok e, yani matematik ne zaman e, gündeme gelse en çok takıldığım şeydir bu. Yani ben okulda e, matematiği nasıl öğrendim? Hani sen en başta sordun Hı. ya aslında yani matematik ben hiçbir zaman anlamadım ne için kullanacağım bize öğretilen şeyleri. Mesela şöyle bir anım var. Bizim okulda bir tane bir öğretmen vardı. Şimdi ismini söylemeyeyim. Ama bu hikayeyi bilenler, dinleyenlerden varsa mutlaka tanıyacaklar. Bu matematik öğretmenimiz çok ilginç bir adamdı. Gelip bir gün dedi ki mutlak değer diye bir konu vardı. Bugün hala ne anlama geldiğini bilmediğim bir konu. Mutlak değer. Peki bize şöyle anlattı. Dedi ki şimdi dedi bu inek dedi artı. Bunu mutlak değerin içine sok artı çıkar. Bak dedi bu inekte de eksi. Ama bunu yine bu mutlak değerin içine sok. Yine artı çıkardı. <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> yani mutlak değerin ne olduğuna dair hiçbir fikrim hala yok. Ama ineyi hatırlıyorsun. İneyi kesinlikle hatırlıyorum. <gülüyor> ya, mutlak değerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama mutlak değer diye bir şey var onu da biliyorum yani. <gülüyor> Neyse. Yani dolayısıyla aslında hayatıma pek girmedi matematik benim. Hı hı. E, oysa bu tip yöntemlerin yani şu anda ele aldığımız yöntemin mesela. Bu kitapların önerdiği yöntemin daha doğrusu. E, matematiği daha fazla hayatın içinde Hı hı. var etmesi mümkün. Dolayısıyla çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Yani benim e, kendimde eksik bulduğum bir şey bu. Ama e, çocuklar için bu olanaklar var ve bunlar kullanılmalı. Evet yani e, hem eğlenecekler e, bir yandan da bir takım kavramları e, farkında olmadan işte zihinlerine yerleşecek bir Aynen. fikir edinmiş olacaklar. Üstüne de pekiştirebileceği Pek elinde bir etkinlik kitapçıyla. Ve ömürleri boyunca bilecekler ki o inek oraya eksi girerse de artı çıkar. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> e şarkımız var. Yine bu setin sete ait olan CD'den bir şarkı çalacağız. Evet, Kral Matematik Masalları ve Şarkıları diye bir CD var. Burada hem masallar seslendirilmiş, dinlenebiliyor. Hem de bu masal kitaplarının her birinin temasına ait, işte çıkartma toplama bölümü hepsine ait bir şarkı bestelenmiş. Seslendirenler İbrahim, Raciöksüz, Ömer Devrim, Akkaya, Neşe Arat, Melek Çekmece, Emra Şen Işık ee, Bizim çalacağımız şarkı da Zamanı Ölçme şarkısı Evet bu şarkı çalmaya başladıktan sonra Arayan ilk dinleyicimize Top Yayıncılıktan Kral Matematik Masalları e, Setini armağan edeceğiz Telefon numaramız 0212 343 4040 İlk defa ezberden söyledim Zamanı Ölçme Evvel zaman için. Içimde, kimi dolmuş saate, kimi güler takvimde Gidiyor göçmen kuşlar, işte geldi sonbahar Ne çabuk bitti tatiller açıldı bak okullar Okullar, okullar, doldu yine sınıflar Uzamış boylarımız, hızla geçer zamanımız Eder zaman içinde, zaman bin bir biçimde Kimi dolmuş saate, kimi güler takvimde Eylül Ekim Kasım bitti yeni bir yıl başlayacak geliyor işte Ocak olacak olacak her taraf kar olacak yedi sekiz dokuz yaşımız kaç olacak et zaman içinde zaman bin bir biçimde kimi dolmuş saate kimi güler takvi. Bahar güler yüzümüze, güneş dolar gözümüze, Nisan ayı coşturur. Neşe dolar içimize, coşturur, koşturur, oyun diye tutturur. Uçurtmalar salınır, tepelerden aşılır. Her zaman içinde, zaman bin bir biçimde. Kimi doğmuşsa ate, kimi güler takvi. İşte yazımız kalmadı hiç sabrımız elimizde karneler bizatiyle hasarız hoplarız zıplarız sokaklara taşarız zamanınıza ilerler bitmesin güzel günler Sefer zaman içinde zaman binbir biçimde kimi dolmuş saate kimi güler takvim Top yayıncılıktan çıkan Kral Matematik Masalları setini e, dinleyicimiz Berfin Bahar Türkdoğan kazandı. Kendisiyle yayından sonra iletişime geçeceğiz. Ee, gelelim benim elimdeki kitaba. Ee, bir resimli kitap var sırada. Aytül Akal'ın yazdığı Mustafa Delioğlu'nun resimli değil sanatçının sihirli odası. Ee, kitap yani bu çok eğlenceli bir kitap. Bir kere yani Mustafa Delioğlu'nun resimleri her zamanki gibi daha açar açmaz e, seni içine çekiveriyor. Bu kitap da öyle çok güzel bir sahneyle başlıyor. E, bir kalabalık bir şehir var ve o şehrin dışında ormanda böyle küçük e, masallardaki evlere benzeyen bir evde yaşayan Muti isimli bir seramik sanatçısı var. E, Tabi seramik sanatçısı olduğu için e, ekstra ilgimi çekiyor bu kitap. E, bu Muti bu güzel evinde e, bütün gününü çamur yoğurarak, çamuru şekillendirip işte boyayıp bahçesindeki fırınında pişirerek geçiriyor. Ardından işte yaptığı eserlerini sanatçıların eserlerini sergilediği sanatçı pazarına götürüyor ve Müti'nin tezgahı her zaman dolu. Tıka basa dolu önünde mutlaka alıcıları oluyor ve diğer sanatçılar böyle köşede somurtuk suratlarla beklerken muti bütün ne var ne yoksa satıp erkenle evine dönüyor. Bu sürekli böyle tekrarlanınca diğer sanatçılarda yani biraz hafif kıskançlık da var. Nasıl oluyor? Yani Muti bunu nasıl başarıyor da biz başaramıyoruz diye aralarından bir kişiyi seçiyorlar Mutin'in evini gözetlemeye oluyorlar. Bir tane işte adam çok komik suratlı bir postluıklı bir adam Mutin'in evine gidiyor gizlice saklanarak bakıyor ve Mutin evine bir bakıyor pencerelere. Odanın içinde kar yağıyor böyle. Lapa yapa kar yağıyor. İşte masanın üstünde e, karla kaplı nesneler var. Bir tane işte kayakçı figürü var. E, ve Muti da orada gayet neşeli işini yapıyor. Bizim casus casus sanatçı gidiyor. Diğerlerine diyor ki işte e, Muti diyor soğuk, hani serin bir ortamda çalışıyor, anlatıyor. Olur mu öyle şey canım diyorlar. Tabi bu arada bir sonraki pazar günü geliyor. Muti tezgahına kardan adamlar işte Noel babalar karla kaplı nesneler getiriyor. Yine kapış kapış gidiyor. Yok olmadı bu iş diyor diğerleri. Tekrar aralarından birini seçip yolluyorlar. Hekel gidiyor bu sefer. Hekel tıraş camdan bir bakıyor. Muti'nin odası vahşi hayvanlarla dolu. Yani bütün... E, hayvanlar odayı tıka basa doldurmuş. Mutti de onların ortasında e, anlatıyor gidiyor heykel İşte odada hayvanlar vardı diyor. Nasıl olur diyorlar yani küçücük odaya o kadar hayvan işte çünkü fil var, zürafa var, ayı var. Mümkün değil sınız diyorlar. Yani bir sonraki e, tez, pazar gününde bir bakıyorlar Mutti'nin tezgahı işte gergedan, zürafa, fil, bütün odasındaki hayvanlarda figürler yapmış. Eee bu sefer bir kişiyi daha yolluyorlar. Giden Ebru sanatçısı kadın bakıyor. Muti'nin odası kuş dolu. Yani her türden kuş odaya doldurmuş. Aralarında da Muti elinde çamur ile şekillendi bir kuş yapıyor. En sonunda e, hepsi toplanıp bu işin sırrını e, doğruca Muti'ye soralım biz diyorlar. E, gidiyorlar bakıyor an, anlatıyorlar dertlerini. Yani Sen nasıl bunu yapıyorsun? Ne, sırrın nedir? O da diyor ki ben sadece hayal gücümü ortaya koyuyorum. Yani bu odada gördüğünüz her şey benim aslında hayal gücümün ürünü. O olmadan ben bu işleri yapamam. Yani bütün içimde ne varsa çamura onu katıyorum diyor. Ama biz de görüyoruz senin hayal gücünü nasıl oluyor. Çünkü siz de sanatçısınız diyor. O yüzden yani sonuçta hayal gücünüzü serbest bırakın mesajını veriyor. Ve benim en sevdiğim sahne geliyor. Gece manzarası bir şehir. İstanbul'a çok benzeyen bir şehir bu. E, mor bir sahne. Gökyüzünde ay var, yıldızlar parlıyor ve evlerin her birinden böyle düşünce balonları çıkmış. Renk renk. E, o akşam kentin çeşitli yerlerindeki evlerden güzel sesler yükseliyor. Çevreye ilginç renkler, hoş kokular yayılıyormuş diyor. <gülüyor> ve bir sonraki hafta pazarda bütün sanatçılar... E, Gerçekten hani ruhlarını vererek yaptıkları işleriyle satış yaparken arkada Muti'yi görüyoruz. Böyle uzaktan onlara bakıyor kıs kıs gülerek. <gülüyor> ee, ve böylece masal sona eriyor. Bu arada Muti'nin şapkası çilek. Evet çok, çok şirin o şapkası. <gülüyor> yani böyle sakallı koskocaman bir adam piposu var filan ama şapkası çilek. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, Aytülak Ağla Mustafa Delioğlu'nun zaten e, pek çok kitabı var ortak. Güzel bir ortaklıkları var. E, masal çok keyifli okunuyor. E, masalı okurken resimlerine bakmak da çok keyifli. Çünkü e, benim en sevdiğim şeydir. Bu, hani öykü bittiği noktada resimlere bakarak kendi öykünü devam ettirebilirsin. E, çünkü sana pek çok malzeme sunar. İşte Mustafa Delioğlu'nun resimlerinde de o oluyor. E, dolu dolu resimler. Evet, ayrıntılarıyla uzun uzun oturup konuşabilirsin yani bir çocukla. Bir de çok esprili bir üslubu var. Mizah, mizah dili çok yoğun. Kitabın sayfa tasarımı da çok hoşuma gidiyor. Çünkü mesela her sayfanın sayfa numarasının etrafında farklı bir desen var. Oraya kadar bile incelenecek bir şeyler koymuş ressam. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben bir de yerelliği çok seviyorum. yani evet. Mustafa Delioğlu'nun resimlerinde çok... Yani rahatlıkla görünen bir yerellik o. Yani onun hani nasıl açıklarım bilmiyorum ama ya çizdiği tipler evet ya bizim burada sokakta dolaşan tipler yani hani e, öyle sokakta rastlayabiliriz gibi o hisle o tanıdık evet. e, aşinalıkla e, bakıyorum ben de resimlere. benim en çok hoşuma giden yanı da o. Bir yandan da tabi re, e, resmin içinde bir sürü ayrıntı var vesaire ama o ayrıntılar bu e, evet işte nazar boncuğu mesela burada var. İşte şey var bir de ayrıntılar gerçekle hani düş arasında çok güzel geçiyorlar yani bu kitap üzerinde söylüyorum. Çok kolay çok rahat geçiyorlar o da çok keyifli resimlerdi. Evet yerellik dediğin mesela şehir manzarasında okulbeler evlerin işte o demin söylediğim gece manzarasındaki kent. Evler, işte cumbaları i̇şte var, işte, eli belin eli böğrün var, minareler var. Galata Kulesi. Galata <gülüyor> Kulesi var. Bir yandan bir kilise var burada. Yani minare ve kilise yan yana yani tam tipik İstanbul'da görülebilecek şeyler. Bunlarla yazar ve çizer gerçekten... Güzel bir ortaklık diyebilirim. Evet çok güzel evet. rahat çalıştıkları çok beğendim. Evet e, bu sanatçının sihirli odasının dışında dedemin sihirli dolabı, kardeşimin sihirli okulu bir de sanırım öğretmenimin sihirli şapkası diye böyle bir sihirli dizisi var Aytül Kalın e, Uçan balık yayınlarından çıktığını da hatırlatalım hemen. E, ve bu haftalık e, programın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar buradayız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy. <gülüyor> dostu sizin okulu sundu